Peki hocam teşekkür ederiz. Telefon balansına gitmeden önce soracağımız bu haç ile ilgili soruyu sormak istiyorum hocam. Tamamen sizin de söylediğiniz gibi neden çıkmıyor değil de e, hacca acaba Allah bizi çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Oradaki kutsal beldeye davet edildik mi, edilmedik mi? Bardağın dolu tarafı boş tarafı derler ya hani hocam dolu tarafından bakma mı diyelim buna? Bu şekilde sormak istiyorum bu soruyu. Haç görevine diyelim ki yıllardır gitmek isteyen birisi var ama bir türlü nasip olmamış. Acaba kutsal beldelere Allahu Teala daha okuluna henüz çağırmadı mı? Böyle bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi e, siz Resulullah Aleyhisselam'ı ilk gün tanımış ve ona inanmış Hazreti Ebubekir de olabilirsiniz. Onun aşkıyla yanan Veysel Karani olmanız da mümkün. Yani Mesele aşk meselesidir. Şimdi nice kişiler vardır ki kura'da çıkar zorla yazılmış. Hatta çocukları yazmış o da zorla biniyor gidiyor. Kabe'yi gördüğü sıkıntılı. Ya bunun etrafında kim dönecek şimdi kardeş? Ee, i̇ki defa dolaştı. Üçüncüyü hayır. Ee, hocası diyor ki mesela yani hacamca yedi defa dönmen lazım. Cevap benimle Allah'ın arasına karışma diyor. Bu tür adamlarla biz çok muhatap olduk. Arafat'a gidiyor toz toprak. Yahu Arafat dedikler de burası mıymış? Adam günahlanıp yani günahını artırarak turist de olamıyor geri dönüyor. <gülüyor> hani turist de olsa işte ise otelde kalır yeşillik görür falan gibi. Şimdi Mekke ve Medine'de böyle yeşillik, ağaçlık, efendim her şey sular şarır şalır akıyor böyle bir hava yok. Orada Mekke'ye gideceksiniz kapkara taşlar arasında bir yer. Sıcak. Tahammül bile edemeyeceksiniz. Medine'ye geleceksiniz. O biraz daha e, orası nispeten e, havası iyi. E, Tabi hurmalıkları var. Sizi götürecekler. Hurma almanız için hı hı. E, görevli arkadaşlarımız. Ama e, Medine'de memleketinizdeki belki o ağacı göremeyeceksiniz. Yani o şeyler olmayacak. Şimdi e, ama şuna dikkat etmek lazımmış. Demek ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olmanız da mümkün. Veysel Karani olmanız yani. da mümkündür. Aşık olmak gerekiyor. Size düşen nedir? Yazılmak. Çıktı gidersiniz. Çıkmadı umreye gidersiniz imkanınız varsa. Efendim o aşkınızı öyle gidermeye yani. çalışırsınız. Ama Hacca gitmek istiyorum, gidemedim. Hocam işte babam yazıldı, vefat etti, ne olacak? Bunlar ayrı bir meseledir. Ee, ama şunu ben tavsiye ederim. Ee, kurada çıkmadınız. Keşke o hacılar e, uçağa binip gitmeye başlıyor ya. Hı hı. O arada dökeceğiniz gözyaşları, ah ben de gitsem, o kalbinizin ürpermesi... Hı hı. Dileninizin ya niye ben de gidemiyorum? Ya Rab niye bana isyana doğru değil mi? E, isyan değil. Niye gitsem de o kabeye yüzümü sürsem gibi ifadeleriniz belki de o giden zatın aldığı sevaptan daha çok sevabı size verdirebilir. Ya. Yani giden mi daha çok kazanacak? E, ağlayan mı? Bu ayrı bir meseledir. Evet. Yani Kur'anda çıktı ise. Efendim ruhunuzla, maneviyatınızla, aşkınızla gidersiniz ve istifade edersiniz. Yani gidiş gelişiniz arasına bir fark oluşur. Dönüşünüz sizi mükemmelleştirirse zaten haccınız makbul olmuştur. Cenab-ı Hak günahlarınızı affeder inşallah. Amin. Ama neyi affetmiyor? Kul hakkını anlattık değil mi? Hı hı hı. Haccınız kul hakkını affettirmez. Evet. Ya mutlaka helalleşeceksiniz. Ee, o halde benim tavsiyem ağlayabilmek. Kalbin ürpermesi, sızlamasıdır. Bunu yapan insan kazanacaktır. Ee, çıkarsa gidersiniz, isyana gerek yok. Yani. Ee, dışarıdan, uzaktan aşık olmak da önemlidir. Yani Veysel Karaniye evet, olabilirsiniz. Hiç görmeden. Onun aşkıyla yanabilir. Resulullah Aleyhisselam'ın kokusunu aldığı o zat da olabilirsiniz. Yani Veysel karaniye, Resulullah Aleyhisselam yeleğini, üzerine giydi o abasını göndertmiş. Kiminle? Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekirle Bekir'le bunu götürün, Veysel'e verin diye. Yani aşık olursanız Hazreti Ebubekiri de Resulullah Aleyhisselam ayağınıza gönderebilir, Hazreti Ömer'i de gönderebilir. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz.